Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Damla Çelik de bana teşekkür ederiz. Dilden Dile Titrişimler Ya dostum Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere zaman zaman programlarda hakkında çalışma yapılmış sas şairleri varsa onlar üzerine programlar yapmaya çalışıyorum. Hatta TRT'de de bu programlara benzer programlar yapılmaya başlanmış. Ulu ozanlar diye bir programdı yanlış hatırlamıyorsam ki bu çok sevindirici bir gelişme. Ama ben TRT'den çok önce başladığım için bu programları yapmaya devam edeceğim. Hatta izlediğim kadarıyla TRT'de birçok programda dikkatsizlikten kaynaklanan önemli hatalar var. Kendim de aynı şairler üzerine program yaptığımda bunları da düzeltmeye çalışacağım naçizane. Aslında ben Emrah'la ilgili bir program yapmayı tasarlamıştım. Geçen yıldan beri oluşturduğum dosyalarda. Tabii iki tane Emrah var bilinen Ercişli Emrah ve Erzurumlu Emrah. Ben aslında ikisini de aynı programda ele almayı düşünmüştüm. Fakat konu üzerine çalışmaya başladığımda kaynaklar birbirini kovaladı ve sadece bugünkü program için aşağı yukarı 15-20 civarında kitap ve makale elden geçirmek zorunda kaldım. Bu yüzden Ercişli Emrah'la Erzurumlu Emrah'ı farklı farklı programlarda ele almanın daha doğru olacağını düşündüm. Ve bu çok çetrefilli bir konu aslında halk edebiyatı üzerine çalışanlar ya da bu konuyla ilgili okuyup yazanlar bilirler. Gerçekten hummalı bir konu bu. Hangi şiir hangi şaire ait, hangisi hangi yüzyılda yazılmış gibi sorular sürekli kafa kurcalar. Ama özellikle Ercişli Emrah ve Erzurumlu Emrah arasındaki bu karışıklık gerçekten diğerlerine razaran çok daha ciddi boyutlarda. Ben bu şiirleri ayırırken yani Ercişli Emrah'a ait olanın hangisi Erzurumlu Emrah'a ait olanın hangisi olduğunu bulmaya çalışırken... Üç temel kaynak kullandım. Diğer kaynakları uzun uzun alıntılamayacağım sıkıcı olmamak için. Fakat bu üç temel kaynağı aktarmak istiyorum. Birincisi Saim Sakaoğlu'nun hazırladığı Ercişli Emrah isimli kitap. Kültür Bakanlığı yayınlarından 1987'de çıkmış. Bir diğeri ise Metin Karadağ'ın Erzurumlu Emrah Hayatı, Sanatı, Şiirleri isimli kitap. Ay Yıldız yayınlarından 1996'da çıkmış. Bir diğeri ise Cahit Öztelli'nin hazırladığı Sahte Şöhret Bir Ozan Erzurumlu Emrah isimli kitap. Elif matbaasında 1976'da basılmış. Yeri geldikçe diğer kaynaklara da belki atıfta bulunurum. Fakat burada Erzurumlu Emrah'a ait olduğunu düşündüğünüz şiirler olursa bu üç temel kitaba dayanarak ayrımlar yapmaya çalıştım. Bunu aklınızda tutmanızı rica ederim. Şimdi dinleyeceğimiz ilk türkü Erzurum yöresine ait olan, Raci Alkır ve Mükerrem Kemertaş'tan derlenen, kaynak kişilerde bir de Suat Işıklı var, üç kişiden derlenmiş ve Nida Tüfekçi'nin derlediği çok meşhur bir türkü, türkünün ismi Tutam Yar elinden Tutam. Türküyü Bengi Bağlama Üçlüsü'nün 20. yıl özel albümünden yani Yeni Gelenek isimli albümünden dinledik. Türküyü okuyan da Üstad Okan Murat Öztürk'tü. Programın başında da söylediğim üzere bu hafta sözleri Ercişli Emrah'a ait olan türküler dinleyeceğiz. Ve şimdi dinlediğimiz türkünün sözlerini genelde Erzurumlu Emrah olarak biliriz. Ben de öyle biliyordum. Hatta önceki yıllarda bu türküyü dinlediğimizde belki öyle de anons etmiş olabilirim. Eğer öyle anons etmişsem şimdi düzeltiyorum bunu. Yine sırada Tutam yar Elinden Tutam isimli türkü var. Daha doğrusu şarkı formunda bestelenmiş. İlk dinlediğimizden farklı. Bunu da hemen ardından sizlerle paylaşmak istedim. Bunu İnce Saz'ın Elif isimli albümünden dinleyeceğiz. Sözler Erciş'le Emriha ait. Müzik ise Fehmi Tokay'ın. Ölçüsü 18'lik. Usulü ise 2-3-2-3. Ve Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Tutam yar elinden tutam. <Gülüyor> Come İnan pavla pavla pavla Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl şairlerinden birisi. Ercişli Emrah ise ondan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış olan bir şair. Fakat Ercişli Emrah'ın doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir şey bilemiyoruz. Hatta bazı araştırmacılar 16. yüzyıl, bazıları 17. yüzyıl, diğer başka bazıları da 18. yüzyıl olarak gösteriyor yaşadığı yüzyılı. Fakat araştırmacıların büyük bir çoğunluğu Ercişli Emrah'ın 17. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında hayatı üzerine de çok ayrıntılı malumatımız yok. Erciş ile Emrah'la ilgili malumatları Emrah ile Servihan hikayesinden alıyoruz ve bu hikayenin de Erzurum, Sivas, Maraş, Erciş ve Çankırı'da farklı farklı varyantları bulunuyor. Ve hepsinde çeşitli malumatlar verildiği için tahminden öte bir şeyler söylenemiyor. Fakat Erciş ile Emrah'ın 17. yüzyıl Şair olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz, araştırmacıların büyük bir çoğunluğuna katılarak. Zira dilinde de bu 19. yüzyıldan önceki halk şairlerinde, daha doğrusu Sas şairlerindeki bir sadelik var. Türküler dinlendiğinde ya da Ercişli Emrah'ın şiirleri okunduğunda Erzurumlu Emrah'ta kullanılmayan terkipler, ifadeler ve Erzurumlu Emrah'ın gündeminde olup da Ercişli Emrah'ta bulunmayan bazı konular, temalar var. Çok açık bir biçimde aslında bunlar kendini gösteriyor. Ercişli Emrah'la ilgili birkaç şey daha söylenebilir ama şimdi yine Cengiz Özkan'ın yorumuyla bir TRT kaydı paylaşmak istiyorum sizlerle. Sözler Ercişli Emrah'a ait, müzik ise Saadettin Kaynağ'ın, bu türkünün ismi ise Yine Bahar oldu. <gülüyor> Altyazı Az önce Ercişli Emrah'la ilgili olan malumatların birçoğunu Emrah ile Selbihan ya da Selvihan diye de yazılıyor. Emrah ile Selbihan hikayesinden edindiğimizi söylemiştim. Az önce künyesini aktardığım Saim Sakaoğlu'nun Ercişli Emrah isimli kitabında bir özet var, bir varyantın özeti. Onun dışında Ahmet Poyrazoğlu'nun derlediği Ercişli Emrah ile Selbihan hikayesi isminde bir kitap var. Erguan Yayın Evi'nden çıkmış İstanbul 2006 basımı. Ben bu kitabı edindim ama henüz inceleme ve okuma fırsatı bulamadım. Ama bu hikayenin derlenmiş varyantları olduğunu belirtmek için sizlerle paylaştım bunu. Meraklı olan dinleyiciler varsa edinebilirler kitapları. Şimdi sırada Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun birlikte çıkarttıkları eski bir albümden yani Gül'ün Kokusu vardı isimli albümden. Bir Tokat Türküsü var sırada. İbrahim Karataş'tan Mustafa Hoşsu derlemiş. Ölçüsü 8-8'lik, usulü ise 3-2-3. Türkünün ismi ise Bugün Ben Bir Güzel Gördüm. de bana çok enteresan gelen bir şeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ercişli Emrah'ın Bugün Ben Bir Güzel Gördüm isimli şiiri ilk olarak 1897'de Belgrad'da yayınlanan bir kitapta yayınlanmış. Yelena Dimitriyevich'in Haremlerle İlgili Niş Mektupları isimli kitabında çıkmış ilk bu şiir. Değil Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah'la ilgili bile ilk çalışmanın Sivas Türk Ocağı yayınlarından 1928'de ...çıktığını düşünürsek Ercişli Emrah'ın Bugün Ben Bir Güzel Gördüm isimli şiirinin 1897'de Belgrad'da yayınlanması oldukça önemli bir husus. Bu arada 1928'de yayınlanan kitap Eflatun Cem Güney'in Erzurumlu Emrah isimli kitabı ki Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah'ın şiirlerinin karışmasında büyük payı olan bir yayın bu. Çünkü Ercişli'nin birçok şiiri burada Erzurumlu'ya isnat edilmiş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Melda Duygulu'nun Duygulu Türküler isimli albümünden dinleyeceğimiz bir keskin türküsü var. Bahri İlhan'dan Yücel Paşmakçı derlemiş. Ölçüsü 23.8'lik. Usulü ise 2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2. Bu türkünün ismi bir yiğit gurbete gitse fakat bana bu türkünün sözlerinin de ercişliğe ait olması çok garip geldi. Yani Erzurum'dan, hatta Sivas'tan, Van'dan Ercişli Emrah'a ait olan, hatta Erzurum'la Emrah'a ait olan türküler derlenmesi anlaşılabilir bir şey. Fakat bu türkünün sözlerinin Ercişli Emrah'a ait olması beni çok şaşırtmıştı. Belki önceden bundan haberdar olmayan dinleyiciler varsa, onlar da şaşıracaklardır. Şimdi Melda Duygulu'nun yorumuyla dinliyoruz. Bir Yiğit Gurbete Gitse <Gülüyor> Atalardan almışım ...da belirtmek istediğim başka bir şey daha var. Şöyle ki... ...şiirleri okuyan dinleyiciler olursa... ...türkülerle şiirler arasında... ...ufak tefek farklılıklar olduğunu... ...göreceklerdir. Fakat bu durum... ...birçok saz şairinin... ...bestelenen şiiri için geçerli. Zaman zaman bu şiirler halka inerken... ...değişime uğrayabiliyor. Zaman zaman da... ...farklı varyantlarının bulunması sebebiyle... ...eserlerde, sözlerde... ...değişiklikler olabiliyor... Bu durum Ercişli Emrah'ın şiirleri içinde geçerli. Hem az önce dinlediğimiz türküde bu böyleydi, hem de şimdi dinleyeceğimiz türküde böyle ve diğer birçoklarında da ufak tefek farklılıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu gayet normal bir şey. Halk edebiyatı ve halk müziği açısından belki hatta araştırılabilecek bir konu olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü saz şairinin kayıtlı şiirlerinde olan vezin hataları örneğin bestelenirken Besteleyen her kimse onun tarafından düzeltilebiliyor. Bu da halk edebiyatının ve halk müziğinin nasıl yaşayan bir yönü olduğunu gösteriyor bizlere aslında. Şimdi sırada Yavuz Top'un Hazan Deydi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözler doğal olarak bu program Ercişli Emrah programı olduğu için yine Ercişli Emrah'a ait. Müzik ise Yavuz Top'un. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Bu türkülerin birçoğunun sözleri... Albümlerde, kitaplarda olduğu gibi albümlerde de Erzurumlu Emrah'a isnad ediliyor. Fakat Yavuz Top çok ciddi bir araştırmacı olduğu için aynı zamanda albümde de sözleri Erciş'le Emrah'a ait olarak not etmiş. Ki albümdeki bilgilere pek güvenilmemesine rağmen ustadın buna dikkat edip albümünde bunu yazmış olması gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Bunu da belirtmeyi önemli gördüğünden paylaştım sizlerle. Dinleyeceğimiz bu türkünün ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3. Gökyüzünde bölük bölük turnalar. Döküzünde bölük bölük durmalar, işte görürsünüz hallarımızı benim ihnet ile büyü demanam, beyim beklemesi yolları. Benim ihnet ile büyüderanam değil beklemesi yolları. Pişirir mezar derler, eski yaraları teze derler, gündüz akşam acı azai derler, gece de bağlarlar kolları. Uzak şama caza derler gece de bağlarlar kolları. de bir emrahtım kendi halıma Şahin kuşu kondururdum koruma İpek şallar bağlarken belime Kendir kemen sıktı bellerime İpek şallar bağrırken beğime kendir kemen sıktı ellerimizi. Şimdi de Aşık Yaşar Reyhaniden Talip Özkan'ın derlediği bir Erzurum türküsü var sırada. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2 3 2 3. Bu türküyü önceki yıllarda Talip Özkan'ın yorumuyla da dinlemiştik. Ama şimdi Musa Eroğlu'nun Sele Verdim isimli albümünden dinleyeceğiz. Kömür Gözlüm Ataşına Düşeli. Dilimda eder dilim da de değiler diyar-ı gurbetler. hasret yarası bana senden gayrı kimin da değiler kimim da de değiler Hasret yarası bana senden gayrı Kimin dağ değiller, kimin da değiller, kimin da değiller Kimim Zelden olmuşum, damlar düş günü, damlar düş günü. Ben feleye mihnet, ötmem beş günü. selimle ne beklersin, şahın taş günü. Felek bir gün bozar, ya berbade iler, ya berbade iler, ya berbade iler, senin ne beklersin? Şahın köşegünü Felek bir gün bozar. Ya derba değler, ya derba değler, ya derba değler. gölesi demrahım çeklim selvi bel asl yağ öldürür beni yalnız adiler yalnız adiler ya çek Bu türkünün burada icra edilmeyen bir kıtası var. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Kıta şöyle. Baş koymadım Nazlı yarın dizine. Hasret melil seyretmedim yüzüne. Gel uyma Selbihan düşman sözüne. Seni benden, beni senden ya eyler. Bu arada Emrah ile Selbihan hikayesi diğer benzerlerinin aksine mutlu sonuna biten bir hikaye. Birçok varyantı mutlu sonuna bitiyor. Ama bildiğimiz üzere Kerem ile Aslı, Mecnun ile Leyla gibi hikayeler Pek son içermeyen hikayeler. Şimdi ise sırada Erdal Akkaya'nın Ciğerparem isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türkü TRT repertuarında Rumeli yöresine ait olarak gösteriliyor. Fakat orada icra edilen farklı bir varyant. Bu varyantın künyesiyle ilgili albümlerde çelişkili bilgiler var. TRT repertuarında da bulunmadığı için künyesiyle ilgili bir şey aktarmak istemiyorum. Bir de dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri Yine Ercişli Emrah'a ait bu program Ercişli Emrah'a ayrıldığı için. Fakat örneğin Karacaoğlanda bu türkünün sözlerine benzeyen sözler içeren bir şiir var. Aslında bu Ercişli Emrah'ın diğer bazı şiirleri için de geçerli. Fakat henüz Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah arasında bile çok kesin ayrımlar yapmak zorken diğer şairlerle bağlantısı hakkında bir şey söylemek Ercişli Emrah'ın çok zor ve ciddi bir akademik çalışmayı gerektirdiği için o konuda bir şeyler söylemek istemedim. Bunu da konuyla ilgili olan dinleyiciler varsa fark etmişlerdir. Bu sebepten üzerinde durmak istedim. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Bizim Sahraların Başı. Bizim sahraların başında pare pare duman şimdi sevişmesi bir hoş ama ayrılması yaman şimdi. Ayrılmazsın yaman şimdi Ayrılmazsın çıkar çıkar da yollara bakar emrahı adılara yakar boyu sel evan şimdi boyu sel Sırada Erdal Erzincan'ın Töre isimli albümünden hem sözünü hem müziğini çok sevdiğim bir Ercişli Emrah türküsü var. Türkünün müziği Erdal Erzincan'a ait, ismi ise Ağlar Gurbet'ten geldim. İki gitmiş bir daha skaz almam ele, salınıp gezenim gitmiş bir daha skaz almam ele, salınıp gezenim gitmiş aynasını verin dizine sürmeler çeksin gözüne siyas lülfün mah yüzüne parayıp Yaslımın nehri döhe tarayıp dözen gitmiş Bir daha içmenem bade da vermenem ya de. Uçlu gövel kaldı yara Göllerde gezenim gitmiş Uçlu gövel kaldı yara Göllerde gezenim gitmiş Emrah'ım ben de varırsam, Düşmandan hayfa alırsam badem yeter ben ölürsem kavrimi kazanım gitmiş Badem yeter ben ölürsem Kavrimi kazanım Şimdi de sırada Hakan Ünal'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir TRT kaydı var. Türkü Hakkari yöresine ait. Mehmet Selvi'den TRT Ankara Radyosu derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. İsmi ise Esme Seheryeli Esme. <gülüyor> Ösmü Gülüm amma diyar amma Dostum lokman hekim olsa Gülüm amma diyar amma Baksa dillere dillere Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Ömer Şan'dan Kalkın Durunan Van'dan Çekilin isimli bir türkü almıştım listeye. Fakat süremiz dolduğu için bu türküyü sizlere dinletemeyeceğim maalesef. Ve programı kapatmadan önce de Dedim Dedili şiirlerle ilgili çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Dedim Dedili şiirler bildiğiniz üzere halk edebiyatında özellikle Erzurumlu Emrah'a isnat edilen ve hemen onun adını çağrıştıran şiirlerdir. Örneğin Dedim Dilber Dilelerin ıslanmış Dedi Çok Ağladım Sel Yarasıdır gibi dizelerle başlayıp hep Dedim Dedi şeklinde devam eder şiir. Bu Dedim Dedili Şiirler Hayrettin İvgi'nin Dedim Dedili Şiirlerin Halk Edebiyatı içindeki yeri ve Erzurumlu Emrah'a mal edilen Dedim Dedili Şiir isimli makalesiyle Hikmet Dizdaroğlu'nun Türk Folklor Araştırmaları isimli derginin 9. ve 10. sayısında çıkmış olan 1980'de çıkmış bu makaleler. İki aday sas şairi Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah isimli makalelerde Dedim Dedili şiirlerle ilgili malumatlar verilmiş. Ve bu malumatlara göre Dedim Dedili şiirler aslında hem Erzurumlu Emrah'tan hem de Ercişli Emrah'tan önce divan edebiyatında da halk edebiyatında da birçok şair tarafından kullanılmış bir biçimmiş. Ercişli Emrah'ın da bu biçimde şiirler yazdığını, şiirleri okunduğunda görüyoruz. Fakat bu Erciş'le Emrah'ın dedim dedili şiirleri arasından sadece bir tanesi bestelenmiş. Ki onu da güvendiğim kaynaklarda hem Erzurum'la Emrah'a hem de Erciş'le Emrah'a isnat edilmiş olarak gördüğümden sizlerle paylaşmak istemedim. Belki konuyla ilgili olan dinleyiciler varsa Erciş'le Emrah'ın bu biçimi çok kullandığını bildiklerinden neden bu programda böyle bir Türkiye yer verilmedi diye düşünebilirler. Temel sebebi bu. Önümüzdeki hafta Erzurumlu Emrahla ilgili bir program yapmaya çalışacağım. Hatta belki ondan sonraki haftada ihtilaflı olan türkülerle ilgili bir program yapabilirim. Yani Erciş'le Emraha ait olduğunu da kesin olarak söyleyemediğimiz, Erzurumlu Emraha da ait olduğunu kesin olarak iddia edemediğimiz şiirlerin bestelerinden oluşan bir program olabilir belki. Ama haftaya Erzurumlu Emrahla ilgili bir program sunmaya çalışacağım inşallah sizlere. Bu hafta böylece programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Damla Çelik Taban imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden dile titreşimler Brasileando'sunam da Emre Dağtaşoğlu Müzik Desteği için açık radyo dinleyicisi Damla Çelik de bana teşekkür ederiz.